Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize hangi taraftan isterseniz oradan varın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki O'na kavuşacaksınız. Müminleri müjdele! Medine'de yaşayan Müslümanların Yahudilerle yakın ilişkileri vardı ve bazı örf ve adetlerinde Medinelilerin tamamı veya bazı kabileler onlardan etkilenmiş bulunuyorlardı. Bunlardan biri de aybaşı hallerinde kadınlarla ilişki meselesiydi. Yahudiler Tevrat hükümlerine uyarak ay halindeki kadınları pis sayarlar, onlardan her manada uzak dururlardı. Adet geçiren kadına dokunan, hatta onun yatağında yatan, minderinde oturan kimseleri bile pis sayarlar, yıkanmaları gerektiğine inanırlardı. Yahudilerin tesirinde kalan bazı kabilelerde, adet halindeki kadınlara buna yakın bir şekilde davranıyorlardı. Hz. Peygamber Medine'ye hicret edince bu durum kendisine vakıa ve soru şekillerinde intikal ettirildi, gelen ayetler, meseleyi çözüme kavuşturdu. Açıklayıcı hadislerden ve uygulamadan anlaşıldığına göre, bu ayetlerde geçen uzak durma ve yaklaşmama emirleri, bedenlerin birbirinden uzak ve ayrı olmasına değil, cinsel ilişkiye yöneliktir. Cinsel ilişkide bulunmamak şartıyla, aybaşı halindeki kadınla kocası arasında başkaca bir sınırlama yoktur. Ayette geçen, ve rahatsızlık diye çevirdiğimiz eza kelimesi aşırı olmayan zarar manasında kullanılmaktadır. Allah Teala kadın kullarına mahsus kıldığı aybaşı halini onlar için az da olsa zarar ve zararlı olsun diye takdir buyurmamıştır. Aybaşı hali birleşme kabiliyetini yitiren yumurtaların atılmasını erkeğin spermiyle birleşecek yeni bir yumurtanın gelmesini beklemek ve aşılanma sonrası beslenmesine zemin olmak üzere kadın rahminin hazırlanmasını sağlayan tabii ve gerekli bir oluşumdur. Bu durumda vücudun dengelerinde bazı değişiklikler yaşanmakta, bu da kadının fizyolojisi yanında psikolojisini de etkilemektedir. Eski yumurtanın atılması ve rahmin temizlenmesi kan vasıtasıyla olmakta, Aybaşı devam ettiği müddetçe rahimden üreme organı yoluyla dışarıya kan atılmaktadır. Bu durumda kadınla cinsel ilişkide bulunulması halinde bundan hem erkeğin hem de kadının çeşitli rahatsızlıklar kapması ve genel olarak rahatsız olmaları, tiksinti duymaları ihtimali galiptir. Hem böyle bir zarara, ezaya meydan verilmemesi hem de Allah'ın buyruğuna uyarak şehvete karşı direnme imtihanı verilmesi ve irade egzersizi yapılması için adet gören kadınla cinsel ilişki haram kılınmış, bunun dışında kalan ilişkiler serbest bırakılmıştır. Temizlenmedikçe ve iyice temizlendikten sonra kayıtları, okuma farkları da göz önüne alınarak yorumlanmış ve hangi temizlenmeden sonra ...cinsel ilişki yasağının ortadan kalkacağı konusunda farklı hükümler ortaya çıkmıştır. Kanama sona erinceye kadar temasın yasak olduğunda ittifak vardır. Alimlerin büyük çoğunluğuna göre kanama bitince birleşmenin caiz olması için gusül abdesti gerekir. Kadınlarınız sizin ekeneğinizdir cümlesi hem cinsel ilişkinin şekilleri konusundaki hükmün gerekçesidir, hem de üreme hadisesinde kadının rolüyle ilgili bir benzetmedir. Doğum yoluyla üreme, insanlığın devamı için Allah Teala'nın koyduğu bir kanundur. İslam'a göre bunun meşruiyeti, helal, hukuk ve ahlaka göre geçerli, Makbul olması anne babanın evlilik içinde birleşmesine bağlanmıştır. Bilindiği üzere rahimdeki çocuğun ceninin ilk aşaması erkeğin spermi ile kadının yumurtasının birleşmesidir. Bu birleşmede sperm tohuma kadının yumurtası ve rahimi de ekeneğe ve tarlaya benzetilmiştir. Cinsi birleşmenin yolu ve şekli konusunda insanlık aleminin farklı anlayış, tutum ve uygulamaları vardır. İslam'a göre meşru cinsel ilişki birbiriyle evli bulunan bir kadınla bir erkek arasında olacak, kadın kadına ve erkek erkeğe olamaz. Birleşme kadının üreme organından yapılacaktır. Sapık cinsel ilişki arkadan caiz değildir. İlk dönemde bazı fıkıhçıların yanlış anlamaları tasih edilmiş ve bu konuda da ittifak hasıl olmuştur. Hayız ve lohusalık durumlarında olmayan zevce ile bu sınırlar içinde yapılan cinsel ilişki caizdir. Şekil, pozisyon konusunda bir sınırlama yoktur. Hangi taraftan isterseniz oradan varın cümlesi cinsi temasın yoluyla değil çünkü bu tektir, ve bellidir şekliyle pozisyonlarla ilgilidir. Yahudiler kadının üreme organına arka taraftan yaklaşılırsa doğacak çocuk şaşı olur gibi batıl inançlara sahiptirler. Ayet bu gibi hurafeleri reddetmektedir. Tohum ve tarla benzetmesi de cinsel ilişkinin nereden yapılacağına ışık tutmaktadır. Çünkü Birleşmenin ürünü olan çocuğu alabilmek için tohum ürün mahalli olan tarlaya atılır. Her iki hangi şekilde, hangi taraftan kayıtları hadislerde kadının üreme organından olmak şartıyla hangi şekilde olursa olsun diye açıklanmıştır. Caferi şiirlerin kadınla ana seks yapmayı caiz gördükleri söylentisi yaygınsa da muteber kitaplarına bakıldığında bunu caiz görmedikleri ve en azından tahrimen mekruh saydıkları anlaşılmaktadır. Kendiniz için önceden hazırlık yapın cümlesi ölmeden önce ahiret hayatı için iyi amellerinizden oluşan yatırım yapın. Sizden sonra ''Ailenizi ve davanızı devam ettirecek nesiller yetiştirmeye niyet ve gayret edin.'' ve benzeri şekillerde yorumlanmıştır. Bunlara, ''Eşinizle cinsel ilişki öncesinde ona uygun sözler söyleyin, okşayın, onu ve kendinizi güzel bir temas için hazırlayın, işi aceleye getirmeyin.'' şeklinde bir yorum ekleyen yazarlar da vardır. Önce kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızın bugün de sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren